Elhamdülillahi rabbil alamin ve alaqebetu lilmuttaqin ve la udwana illa ala zzalimin ve ve wassalamu ala rasulina Muhammedin wa ala alihi wa ashabihi ecmain. Rabbishrah li sadri ve yassir li amri wa hlul'l'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Pek aziz ve değerli kardeşlerim Selam aleykum ve rahmetullahi ve Beekatu Allah'ın selamı rahmeti mağfireti, bereketi hidayeti hepimizin üzerine olsun Cenabı Allah Celle Celaluhu cümlemize anlama anlatma yaşama yaşatma kabiliyetini nasip ve miyese eylesin Allah azimiŞan hakkı hak olarak tanıtırıp hakkı tabi olmayı batılı batıl olarak tanıtırıp ondan uzaklaşmayı nasip ve miyese eylesin. Aziz kardeşlerim, başkası adına umre yapan kimsenin kendisi için dua etmesi caiz midir? Bununla ilgili bir soru var. Soru: Bir evlat babası adına umre yaptığı zaman kendisi için dua etmesi caiz olur mu? Cevap: Evladın bu umrede hem kendisi için hem babası için hem de Müslümanlardan dilediği kimse için dua etmesi caizdir. Çünkü maksat adına ümre yapmak istediği kişinin ümresinin fiillerini yerine getirmesidir. Dua meselesine gelince bu ümrenin ne şav ne bir şartı ne der rüknüdür. Dolayısıyla bu kimse hem kendisi için hem umre yaptığı kişi için hem de bütün Müslümanlar için dua etmesi caizdir. Ve sallallahu ala seyyidina Muhammeden nebiyyil ummiyi ve ala alihi ve ashabihi ecmain.